Objeler hakkında hiçbir şey bilmiyor olmaları olabilir. Başka bir ihtimal de bir şeyi bir kere yaptığınızda durmanın zor olmasıdır. Durmak için biraz kontrol gerekir ve bebeklerin kontrol mekanizmasına sahip olmadığı yönünde bir sürü bağımsız kanıt var. Çünkü beyinlerinin belirli davranışları kontrol eden bölümü henüz aktive olmamıştır. Bunu çalışan Adele Diamond çocukların orada olduğunu biliyor gibi A'ya uzanmasına rağmen B'yi aradıklarını ama yine de uzanmaktan kendilerini alamadıkları sonucuna varmış. Bu konuya daha sonra devam edeceğiz. Son olarak çocukların bazı şeyleri bilmemelerine sebep olabilir. Bazı şeyleri öğrenmek zorundasınız. Bu birçok alan için geçerli. Sosyal alanda, ekonomik alanda, politikada ve tabii ki fiziksel alanda. Aslında yetişkinlerin bile bilmediği bazı şeyler var. Bu da gösteriyor ki tecrübeleriniz size... Yardımcı oluyor. Fakat tecrübeniz olmadığında yolunuzu şaşırabilirsiniz. Fiziksel hayattan bahsettik. Peki ya sosyal hayat? İnsanların dünyasına ne demeli? Bu konuda da birçok araştırma var. Bebekler bazı sosyal tercihlerle hayata başlıyor. Yeni doğan bebekleri düşünürseniz, yeni doğmuş bebeklerle araştırma yapmak çok zor. Çünkü aydınlatılmış onan formu doldurtamıyorsunuz. Ve tabi buna benzer birçok prosedürü yapamıyorsunuz. Bu yüzden bu çalışmaların çoğu neredeyse hiçbir kanunu olmayan Fransa'da yapılmış. Kadınlar doğum yapıyor ve onlar hemen gidip biz psikoloz diyor ve ardından bebeklerle deney yapıyor. Muhteşem. İşte bunlardan bir tanesi bebeklerin buna ya da buna bakmasını karşılaştırdığımız deney. Bebekler yüz gibi görünene bakmaktan daha çok hoşlanıyor. Bunlar yeni doğan bebekler. İnsanların ve diğer primatların yüzleri ...tercih etme gibi bazı eğilimleri var. Bebekler de sosyal hayvanlar olmakla birlikte aynı zamanda doğal taklitçilerdir. Örneğin Andrew Metzoff'a göre yeni doğmuş bir bebek bulursanız ona gidip yapmanız gereken ilk şey... ...yüzünüzü bu yeni doğmuş bebeğe yapıştırıp böyle yapmak ve dilinizi çıkartmak. Andrew Metzoff böyle yapıldığında genellikle bebeklerin de dillerini çıkardığını bulmuş ki... Bu da bir insandan diğerine ve ardından bebeklerde sosyal bağ kuran şeylerden bir tanesi de taklit etmekte. Bebekler çoğunlukla yanlarındaki yüzü taklit ederler. Bu tepkilerin doğası, yüzleri tercih etme, bu tür taklitçilik tartışma konusu olabilir. Ve bebeklerin ne kadar zeki olduklarına dair birçok araştırma yapılıyor. Peki sosyal hayata bakmak için fiziksel hayata bakarken kullandığımız yöntemleri kullansak olur mu? Valery Kulmayr ve Karen Wayne ile yaptığım bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. 9 aylık ve 12 aylık bebeklerle çalışarak onlara bazı filmler izlettik. Onlar böylece oturarak bir karakterin bir topa hedefini gerçekleştirebilmesi için yardım ettiğini... ...diğer bir karakterin de topa mani olmaya çalıştığını izliyorlar. Sonra da topun kendilerine mani olana mı yoksa yardımcı olana mı yaklaşmasını mı beklediklerini göreceğiz... Bulduğumuz sonuç şu ki topun kendisine yardımcı olana göre kendisine engel olana yaklaşmasının filmini izlettiğimizde bebekler daha uzun süre bakıyorlar. Biz de bunu bebeklerin sosyal yorumları olduğuna dair bir ön kanıt olarak kabul ediyoruz. Filmi sizin de gördüğünüz gibi yardımcı olmak ve mani olmak olarak görüyorlar ve de, de birisinin kendisine yardım edene ya da mani olana gitmesi olarak görüyorlar. O halde şunu sorabiliriz. Bu bebeklerin yardımcı olana ve engel olana dair tercih yapmaları gerektiğine ilişkin bir öngörünüz olabilir. Ve bunu keşfetmek için bu bölümden mezun olan Kaylee Hamlin, bebekleri üç boyutlu sahnelerin gösterildiği ve ardından karakterlerin verildiği, ardından bebeklerin hangisine uzandıklarını inceleyen bir dizi çalışma yapmış. Sonuç, sonuç olarak burada bir takım, sosyal anlayışların doğuştan itibaren olacağı öneriliyor. Bu kanıt geçici ve tartışmaya açık. Fakat şimdilik büyük bir gelişim bilmecesini gündeme getirmek istiyorum. Bu bilmece şu, bebekler bir takım yönlerden sadece bebek değiller. Fakat aynı zamanda küçük çocuklar, konu insanlara gelince cahildirler. Diğer bir ilginç tartışma konusu da, Farklı gelişimler arasındaki ilişki nedir sorusu. Piaget ile başladım ve Piaget, Freud gibi çocukların düşünce şeklinde baştan aşağı bir değişiklik olduğuna inandı. Yine de buna bir alternatif ayrı modüllerin var olması. Bu düşünce Noam Chomsky ve zihin filozoflarından Jerry Fodder tarafından geliştirildi. Onlara göre çocuk gelişimini tek bir hikayeye bağlamak yanlıştı. Onun yerine burada dünya hakkında muhakeme yapmayı sağlayan ayrı fakat doğuştan gelen bir sistem var. Bu sistemler bazı halihazırda var olan bilgiler içeriyor ve bir takım öğrenmeler gerektiriyor. Fakat öğrenme modeli bir sistemden diğerine bir takım farklılıklar gösteriyor ve aralarında ayrımlar var. Peki neden bu görüşü ciddiye alalım? Birinci neden. Bazı gelişimsel bozukluklarda bir sistemin zarar görmesine rağmen diğer sistemin zarar görmemesi durumu. Otizm olarak bilinen bozukluk bu duruma klasik bir örnek. Otizm birçok nedenden ötürü her zaman büyüleyici bulduğum bir bozukluk. Aslında psikolojiye başlamamın sebebi. Otizmli çocuklarla çalışarak başladım. Beyninizdeki sosyal bölümün diğer bölümlerinden nasıl ayrıldığına dair çok çarpıcı bir örnek. Otizm her bin insandan birisini çoğunlukla erkek çocuklarını etkileyen bir bozukluk. Baskın problemler arasında sosyal bağlantılarda yoksunluk, dil problemleri, insanlarla geçinmekte sorunlar ve genel olarak psikolog Simon baron Cohen'ın tanımıyla zihinsel körlük yer alıyor. Otistik insanlar fiziksel hayatta baş etmek konusunda bir bozukluk sergilemiyorlar. Matematik ya da uzaysal konularda da herhangi bir yetersizlikleri olmuyor. Fakat insanlarla ilgili birçok problem yaşıyorlar. Birçok otistik çocuğun belirli bir dili yoktur. Topluma tamamen kapalıdırlar. Bir şekilde dil öğrenmiş ya da bağımsız bir hayata sahip olanlar bile sosyal anlamda sıkıntılar yaşar. Ve bu her şekilde kendini gösterir. Simon Baron Cohen tarafından yapılan bir deneyde, şunu 3 ve 4 yaşındaki çocuklara gösteriyorsunuz. Orada 4 tane şeker var ve siz şöyle diyorsunuz. Bu ortadaki Charlie. Charlie hangi çikolatayı seçecek? Çoğu çocuk ve birçoğunuz için umuyorum ki cevap oldukça açık. İşte bu. Otistik çocuklar çoğunlukla omuz silkecek. Nereden bileyim diyecektir. Çünkü insanların nereye baktıklarının arzular ve ilgi alanlarıyla bağlantılı olduğunu içgüdüsel olarak yaşayamıyorlar. Yanlış inanç çalışması olarak bilinen ve yüzlerce hatta binlerce kez yapılan bir çalışmadaysa bir çocuğa birazdan anlatacağım durumu gösteriyorsunuz. Maxi adında oyuncak bir bebek var ve Maxi topu bir dolaba koyuyor. Maxi mekanı terk ediyor ve başka bir oyuncak bebek geliyor. İkinci bebek topu dolaptan çıkarıp yatağın altına koyuyor. Maxi dönüyor ve soru şu. Maxi topu nerede arayacak? Şimdi bu soru zihinler konusundaki anlayışımızla ilgili bir soru. Topun nerede olduğu sorusu fiziksel dünya ile ilgili, herkes bilebilir ama bu soru zor. Doğru cevap Maxi dolaba bakacak olmalı. Gerçekten orada olmasa da Maxi'nin hatalı bir inancı var. 3 yaşındakiler bunu zor buluyor. 2 yaşındakiler de zor buluyor. 4 yaşındakiler ve 5 yaşındakiler bu çalışmayı yapabiliyorlar. Yetişkin normal insanlarda bu çalışmayı yapabiliyor. Fakat otizmli çocuklar ciddi sorunlar yaşıyor ve çoğunlukla diğer alanlarda gayet fonksiyonel olan otistikler bu konuda başarılı olamıyor ve şu cevabı veriyorlar. O şey yatağın altında olabilir. Otizmle ilgili sorusu olan Kimse bilemez. Fakat senin sorunu cevaplamasa da daha geniş anlamda ele almamızı sağlayacak bir teori var. Simon Baron Cohen belirli becerilerin erkeklere özgü olmaya, belirli becerilerin de dişilere özgü olmaya yatkın olduğunu savunuyor. Sosyal becerilerin daha çok dişilere özgü olduğunu savunuyor. Yani Baron'un tarih edici bir şekilde deyimiyle erkek olmak otizmin hafif bir şekli. O zaman çıkan sonuç şu ki otistik bireyler aşırı erkeksi beyinlerden muzdaripler ve bu yüzden de otistikler arasında erkek popülasyonu daha fazla. Bu o kadar ilginç bir konu ki cinsiyet farklılıklarından bahsederken biraz daha detaylı inceleyeceğiz. Ve yine cinsiyet farklılıklarından söz ederken biraz daha detaylı olarak bu konuda yeterince kanı toplanıp toplanmadığına bakacağız. Evet, üzgünüm bana otizmin şiddetini söyle bu ilginç bir soru. Soru şu. Gelişim safhalarına bakarak otizm şiddeti konusunda ne düşünüyorsunuz? Bir nevi şaşırtıcı olarak otizm o şekilde düşünülemez. Yani yetişkin bir otistikle 3 ya da 2 yaşındaki bir otistik birbirine benzemez. Bazı yönlerden otizmi olan birisi herhangi bir çocuk gibi, normal olarak gelişen herhangi bir çocuk gibi değildir. Yani belirli formlarda oluşan zihinsel gerilik gibi Gelişimsel bir gecikme içermez. Diğer taraftan otizmin ne kadar şiddetli olduğunu düşündüğümüzde kişinin ne kadar değil bilgisi olduğu gibi şeylere bakıyoruz. Yani bu anlamda gelişime de bağlı aslında. Evet. Otistiklerin çoğu güzel bir soru soruşu. Otizme sahip bir insanın yetersiz yanlarının üstesinden gelme ihtimali nedir? Otizm tüm medya yayınları ve medya sunumlarıyla komik bir bozukluk olarak görünüyor. Medyada gösterilen insanlar çoğunlukla istisnai duruma sahip insanlar oluyor. Mesela Temple Grandin adında otistik bir kadın var. Temple Grandin duyan var mı? Otistik bir insan olarak deneyimlerini anlattığı harika kitaplar yazmış fakat alışılmışın oldukça dışında. Yani sorunun cevabı çoğunlukla otizmi nasıl tanımladığına bağlı. Asperger sendromu var mı? Örneğin ki bu otizmin oldukça hafif bir şeklidir. Cevap şu ki otistik insanların çoğu ciddi sorunlara sahipler ve bu aşamada terapideki bu seviyeyle normal bir hayat yaşayamıyorlar. Doğru soru otistik bilginlerle ilgili. Yağmur Adan Dustin Hoffman'ın oynadığı karakter alışılmışın dışında matematiksel becerilere sahipti ve bazı otistik insanlar alışılmışın dışında sanatsal veya matematiksel veya müziksel becerilere sahipler ve bunlar inanılmaz. Neden buna sahip oldukları harika bir soru fakat küçük bir azınlıktan söz ediyoruz. Bunun olması bile müthiş yani ciddi bir bozukluğunuz olması ve bazı güçlü yönlerinizle bunu kompanse ediyor olabilmeniz. Şimdi sanıyorum sorunu daha iyi bir şekilde yanıtlıyor oluyorum fakat zannediyorum bahsettiğimiz durum oldukça nadir. Otizm olan birçok insan otizmle birlikte gelen olağan dışı becerilere sahip değil. Başka bir soru da modüllere inanıp inanmadığınız. Modül diye bir şey varsa tam olarak nedir? Şimdiye kadar gelişimsel datayı gözden geçirirken iki modülden bahsettik. Fizik ve insanlar. Obje modülü ve sosyal modül. Fakat diğer insanlar el işi gerektiren şeyleri yapmak için beyinde özel bir modül olduğunu savunmuşlar. Yani masa, sandalye, çatal gibi. Bazı insanlar insan grupları, ırkları ve sınıfları gibi şeylerle baş edebilmeye yarayan özel bir sosyoloji modülü olduğunu savunmuş. Bazıları sezgisel biyoloji olduğunu bile savunmuş. Yani insanlar ve fizikten ayrı olarak dünyayı sağduyulu bir biyoloji ile anlamlandırmak. Ve aslında bu görüşün en baskın temsilcisi sezgisel biyoloji fikrini güçlü bir şekilde savunan Yale'deki Frank Kyle'dır. Son bir soru atıyorum ortaya. Modüler görüşten bahsettim fakat yetişkinler ve çocuklar arasında... Temel bir takım farklılıklar olabilir. Sadece objelerle ilgili ne düşündüğünüze ya da insanlarla ilgili ne düşündüğünüze ya da bununla ya da onunla ilgili ne düşündüğünüze bağlı olarak değil. Daha genel anlamda dil konusunda konuştuğumuz zaman kısaca tekrar edeceğimiz bir iddia var ki o da dili olan bir varlıkla dili olmayan bir varlık arasındaki büyük fark. Bu savunmanın bir kısmı bir dil öğrenmenin, Konuşmayı öğrenmenin insan beynini istisnai bir şekilde yeniden yapılandırmasıyla ilgili ve bu başka hiçbir türlü paralellik göstermiyor. Bu ilginç bir iddia ve bunun hakkında konuşacağız. Son olarak Stephen J. Gould'dan bir örnekle bitirmek istiyorum. Gelişimden nefret ettiğinizi varsayın. Girişim psikolojisinden nefret ediyorsunuz, bebeklerden nefret ediyorsunuz, çocuklardan nefret ediyorsunuz. Size sevimli bile görünmüyorlar, hatta çirkinler. Onlara sahip olmak istemiyorsunuz, onları çalışmak istemiyorsunuz ve onları konuşuyor olmanız bile sizi gıcık ediyor. Güzel. Fakat girişim çalışmanın çocuklarla ilgilenmeseniz bile bazı nedenleri var. Çünkü Bazen gelişim çalışmaları ve gelişim verisi ve gelişim bilimi yetişkinlerle ilgili soruları cevaplayabilir. Steven J. Gould'un bunun için çok iyi bir örneği var. Zebra siyah çizgileri olan beyaz bir hayvan mıdır yoksa beyaz çizgileri olan siyah bir hayvan mıdır sorusunu sormuş. Şimdi tüm gün yetişkin zebralara bakarak bu soruya cevap arayabilirsiniz. Fakat gerçekten cevabı bulmak istiyorsanız ki ben cevabı biliyorum. Fakat ne olduğunu unuttum fark etmez. Ama bilmek isteseydiniz bilebilirdiniz. Gelişime bakardınız ve bir zebranın embriyolojik gelişimini izlerdiniz ve bu şekilde sorunuzun cevabını alırdınız. Aslında güzel bir alıntıyla kapatacağım dersi. Bu On Growth and Form kitabının yazarı, ünlü biyolog Darcy Thompson'dan bir alıntı ve birçok gelişim psikoloğuna ve evrimsel psikoloğuna bir model ve bununla bitiriyorum. Her şey olduğu şekildedir. Çünkü o şekilde olmuştur. Peki haftaya görüşmek üzere.